Merhaba. İran'ın en kirli şehrinde asit yağmurundan binlerce kişi etkilendi. İran'ın Kuzestan şehrinde 1 Kasım'da başlayan yağmur sonrası yaklaşık 6 bin kişi nefes darlığı şikayetiyle hastanelere başvurdu. Kuzestan şehrinin çevre koruma direktörü Ahmet Reza Lahijanzade'ye göre asit yağmuruna havadaki yüksek miktardaki nitrat neden oldu. Sağlık Bakanı yardımcısı Lahijanzade. Meteoroloji uzmanları ve diğer yetkililerle birlikte daha önce rastlanmayan solunum yolları rahatsızlıklarındaki bu artışın sebepleri ve risk faktörleri üzerine bir soruşturma yürüttüklerini belirtti. Ahvaz Üniversitesi Tıbbi Yardım ve Sağlık Hizmetleri Başkanı ise şunları söyledi. Tahminlerime göre Kuzestan bölgesindeki fabrikalardan salınan kimyasal maddelerin, Yağmurla yeryüzüne inmesi bu durumun sebeplerinden biri olabilir. Fakat şu anda olayın sebebini tam olarak bilemediğimiz için kesin konuşamayız. Dünya Sağlık Örgütü'nün yayınladığı son rapora göre İran'ın Ahvaz şehri dünyanın en kirli şehri unvanını taşıyor. Dünyanın en kirli 10 şehri sıralamasında İran'daki diğer şehirler sırayla Sanandaj 3, Kermanşah 6 ve Yasuy 9. sırada yer alıyor. İran'da Kuzeyistan bölgesindeki Ahvaz, ülkedeki petrol ihtiyacını büyük ölçüde karşılıyor. En kirli diğer şehirlerde olduğu gibi Kuzeybatı bölgesinde çok sayıda fabrika ve sanayi ev sahipliği yapıyor. Ahvaz, Jundisapur Üniversitesi Tıbbi Bilimler Bölümü Halkla İlişkiler Müdürü Ali Rıza Nafaji'nin yaptığı bir röportajda petrol kuyuları ve diğer ağır sanayi kollarının kirliliğinin yanı sıra çöplerin, lastiklerin ve tarlaların yakılması gibi diğer faktörlerin de kirliliğe yol açtığını belirtti. Hastaların, astımdan muzdarip olanların, yaşlı ve çocukların dışarı çıkmamaları ya da maske takmaları tavsiyesinde bulundu. Asit yağmuru sağlık sorunlarına yol açmakla kalmayıp, bina, köprü ve altyapılara da ciddi bir şekilde zarar veriyor. Nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlanlar, orman ve su işleri, 15. Bölge Müdürlüğü ekiplerince doğaya konulan foto kapanlarla görüntülendi. Orman ve Su İşleri 15. Bölge Müdürü Ayhan Deligöz, Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Mardin, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak ve Tunceli'de Yaman Hayatı takibi için çalışmalar yaptıklarını söyledi. Bölgede 60 foto kapan kuran Deligöz gönül arzu eder ki bu foto kapanla Anadolu yaparını da görüntüleyebilelim. Buralarda Leopar'ın da olduğunu biliyoruz dedi. Sırtlanın Şırnak'ta görüntülendiğini belirten Deligöz, bu çizgili sırtlanlarımız Adıyaman'dan başlayıp Şırnak'a kadar devam eden Güneydoğu Anadolu bölgesinde yer almaktadır diye konuştu. Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde geçtiğimiz hafta nesli tükenmekte olduğu bilinen bir Leopar av tüfeğiyle vurularak öldürülmüştü. Diyarbakır'da da bir Leopar'ın öldürülmesinin ardından Şırnak'ta nesli tükenme tehlikesi altında olan çizgili sırtlanlar fotoğraflandı. En azından bu güzel haber. Artvin'in Arhavi ilçesine bağlı Kamilet Vadisi'nde hidroelektrik santral yapmak isteyen Eynar Enerji Üretim Şirketi'nin Artvin İl Özel İdaresi'nin imar planını onaylayıp kesinleşmeden faaliyet yapılamaz uyarısına rağmen sondaj yolu açarak kaçak dinamit patlattığı bildirildi. Eynar Enerji Üretim Taşlıkaya HES projesi için 7 Ocak 2012'de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan ÇED olumlu karar almıştı. Ancak proje için bölgenin imar planlarının değiştirmesi gerekiyordu. Şirket imar planını çıkarmak için bölgede sondaj faaliyeti yapması gerektiğini belirterek Artvin Orman Müdürlüğü'nden 5 kilometrelik sondaj yolu yapım izni çıkardı. Ancak Arhavi halkı bu yolunda imar planlarına işlenmediği gerekçesiyle izninin iptali için Rize İdare Mahkemesi'ne başvurdu. Dava sürerken firma bölgenin kayalıklardan oluştuğu ve sondaj çalışması yapılmasına gerek olmadığını gerekçe göstererek hazırladıkları imar planlarına esas jeolojik-jeoteknik raporu Artvin İl Çevri ve Şehircilik Müdürlüğü'nden onaylattı. Arhavi halkı Orman Genel Müdürlüğü'ne başvurarak yol izninin iptalini istedi. Artvin İl Özel İdaresi 3 Ekim 2013 tarihinde firmaya ve Artvin Orman Bölge Müdürlüğü'ne yazı yollayarak firma tarafından hazırlanan proje imar planının henüz onaylanmadığını, dolayısıyla plan kesinleşmeden bölgede faaliyet yapılamayacağını belirterek Orman ve Bölge Müdürlüğü'ne uyardı. Ancak 31 Ekim günü izinsiz olarak dilamit patlattığı bildirildi şirketin. Çevredeki ağaçlar zarar görürken Kamilet deresinin yatağı kayalarla doldu. Arhavi sahillerini koruma platformu sözcüsü Hasan Sıtkı Özkazanç, şirket için soruşturma açılmasını istiyoruz, dedi. Ve gelelim İstanbul'da. Kuzguncuk bostanları da bir başarı daha elde edildi. Bostana yapılmak istenen özel okul projesi Şehircilik Bakanlığı Tabiatı Koruma Komisyonu tarafından reddedildi. Komisyon bostanın bulunduğu alanın mimari yapıya uygun olmadığını dile getirdi. Kuzguncuklular bostanı korumak için uzun süredir mücadele ediyordu. Kuzguncuklular Derneği'nden Ayfer Fatma Çelik, mahalle halkı ve dernek olarak burada yapılması planlanan projeye karşı dava açtıklarını belirterek Davaların siz taraf değilsiniz denilerek reddedildiğini ve kararı temize götürdüklerini anlatıyor. Kuzguncuklular gezi sonra başlayan park forumlarını mahallelerinde de gerçekleştirerek bostanın korunması için neler yapılabileceğini tartışıyor. Şu sıralar bostanın küçük bir bölümünde toprak verimliliği kaybedilmesin diye çalışmalar yapılıyor. Yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.